Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzünden herkese merhaba. Merhaba. Merhaba. Evet, üçüncü bir sesimiz var bugün yine mutluyuz. Çünkü konuğumuz var değil mi Murat'cığım? Çok. <gülüyor> evet, konuğumuz aslında görev yerini söylediğimiz zaman birçok kişinin ilgisini çekecek bir konuk. İbrahim Öztürk, Türksel Bilgi Güvenliği Yöneticisi. Evet, merhaba. Şimdi burada Türksel yani... Telefonlarımız dinleniyor mu? <gülüyor> Konusuyla konuşmayacağız bugün ama onu hemen söyleyelim. Ama şu e, Türksel ya da e, ona benzer bir yerle e, bilgi güvenliği ne demek onu bir aslında anlatalım. Evet tabii ki.